Dijital çağda İslami aile eğitimi, teknolojinin hızla değiştiği ve dijitalleşmenin yaşamın her alanına nüfuz ettiği çağımızda, aileler de bu dönüşümden etkilenmektedir. Dijital dünyanın sağladığı olanaklar, doğru bir şekilde değerlendirildiğinde, İslami aile eğitimi için bir fırsata dönüşebilir. Ancak, bu fırsatlar kadar tehlikeler de göz ardı edilmemelidir. Dijital çağda aile dinamikleri, dijital çağ, aile içindeki iletişim biçimlerini değiştirmiştir. Geleneksel yüz yüze iletişim, yerini dijital platformlar üzerinden yapılan mesajlaşmalara ve video görüşmelere bırakmıştır. Bu süreçte, iletişimin niteliği, aile bireylerinin birbirine vakit ayırmasını ve kaliteli zaman geçirmesini sağlamak için dijital araçların kullanımını sınırlandırmak önemlidir. Dijital eğitim fırsatları, online eğitim platformları, İslami bilgiler ve ahlaki değerler hakkında eğitim verilmesi için kullanılabilir. İslami değerlerle teknoloji kullanımı İslam, Aileyi toplumun temel taşı olarak görür ve aile bireylerinin birbirlerine sevgi, merhamet ve adaletle davranmasını öğütler. Bu değerlerin dijital çağda korunması için, 1. Çocuklara dijital disiplin, çocuklara, internet ve teknolojinin bilinçli bir şekilde kullanılması öğretilmelidir. Aile bireyleri, çocuklarıyla birlikte güvenilir İslami içeriklere yönelmelidir. 2. Ebeveynlerin örnek olması, Anne ve baba, Dijital araçların kullanımı konusunda çocuklarına örnek teşkil etmelidir. Sadece faydalı içeriklere yönelerek vakitlerini değerli işler için harcamalıdır. Dijital araçlarla İslami Aile Eğitimi Dijital araçlar, İslami eğitimi yaygınlaştırmak ve aile içindeki bağ güçlendirmek için kullanılabilir. İslami mobil uygulamalar, dua uygulamaları, Kur'an-ı Kerim okuma programları ve hadis içerikli platformlar, çocukların dijital dünyada faydalı içeriklerle buluşmasını sağlar. Online dersler İslami ahlak, fıkıh ve tefsir dersleri, aile üyeleriyle birlikte takip edilerek manevi eğitim süreci desteklenebilir. Sosyal medyanın doğru kullanımı Aile bireyleri, sosyal medyada İslam'a uygun içerikler paylaşarak bir örnek teşkil edebilir. Dijital çağda ailede zorluklar ve çözüm yolları, dijitalleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak için ailelerin şu konulara dikkat etmesi gerekir. 1. Zaman Yönetimi Çocukların oyun, Sosyal medya ve diğer dijital aktivitelerde geçirdiği süre sınırlandırılmalıdır. Bunun yerine aile içi aktiviteler teşvik edilmelidir. İkinci Dijital güvenlik. Aile bireyleri internetin güvenlik risklerine karşı bilinçlendirilmelidir. Ebeveyn kontrolü yazılımları ve filtreleme sistemleri bu süreçte yardımcı olabilir. 3. Ahlaki değerler. Çocuklara sanal ortamda da dürüst, nazik ve ahlaklı olmanın önemi vurgulanmalıdır. Dijital çağın getirdiği yenilikler Doğru yönetildiğinde İslami aile eğitimi için güçlü bir araç haline gelebilir. Ancak bu süreç, bilinçli bir yaklaşımla ele alınmalı ve dijitalleşmenin aile bağlarına zarar vermesi engellenmelidir. Aile bireylerinin birbirine daha çok vakit ayırdığı, sevgi ve merhametle dolu bir atmosfer sağlanmalı ve teknolojinin ancak faydalı amaçlar için kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bu yaklaşım, yalnızca aileyi değil, aynı zamanda ümmeti güçlendirecek bir adım olacaktır.